1433, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in insanlara aile efradını eğitmelerini emretmesi, evet, Malik bin el şöyle anlatıyor, bizler hepimiz hemen hemen aynı yaşlarda olan gençlerden oluşan bir grup halinde Hazreti Peygamber'in yanına vardık ve orada 20 gün kaldık, 20 günden sonra aile efradımızı özlediğimizi düşünerek geride kimleri bıraktığımızı sordular, biz de geride bıraktıklarımızı söyledik, o çok şefkatli ve merhametli birisiydi, bize, artık ailelerinizin yanıtları, Dönünüz ve onlara dinlerini öğretiniz, namazı, ben nasıl kılıyorsam öyle kılınız, namaz vakti geldiğinde içinizden birisi müezzinlik yapsın ve en yaşlınızda imam olarak namazı kıldırsın, buyurdular.